Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta Serkan Ocak ve uzun zamandır aramızda olmayan Barış Gençer Baykan'la birlikteyiz. Stüdyoda. Kalben oğlum. Buradaydın. Fiziksel olarak da Artık yaz döneminde. Yaz döneminde, yaz döneminde buradasın. Olacağız. Evet uzun zamandır bizi yalnız bırakmıştın. Artık. Yaz döneminde yine Açık Radyo dinleyicileriyle. Ben de devralacağım nebette. <gülüyor> evet birlikteyiz. Tatile giderseniz. <gülüyor> evet. Bugün ekonomi ekolojide ağırlıklı olarak biraz bu cumartesi günü temele atılmış olan... ...üçüncü havalimanı meselesini konuşalım istedik. Aslında sanıyorum bir veya iki kere ertelendi bu temel atma töreni. Mayıs ayında aslında atılması planlanıyordu. Fakat Soma faciası sebebiyle ertelendi. Ardından en son hafta sonu Erdoğan, Başbakan Erdoğan tarafından temeli atıldı ve tabii yani bütün bu üçüncü havalimanı meselesiyle ilgili olarak çalışma yapan uyarıda bulunan ne işte akademisyenler ne bilim dünyası ne sivil toplum kuruluşları medya hiçbir şekilde bu meseleler dikkate alınmadan ki aslında bu yapılmış olan yani son derece yetersiz ÇED ile ilgili de açılmış davalar var ama ona rağmen de yine hem havalimanı ile ilgili olarak hiçbir şekilde geri adım atılmadığını görüyoruz. Yani tekrardan böyle bir halkla işte akademiyle ve sivil toplumla tekrardan bir istişare mekanizması kurulması projenin hem ekolojik hem sürekli sosyal anlamda yaratabileceği etkilerle ilgili e, söylenenler, bütün bu tartışmalar göz ardı edilmeye devam ediyor. Ve tabii bu aslında e, bu proje e, hem 17 Aralık hem de 25 Aralık e, operasyonları e, sonrasında e, işte ortaya dökülen ifşaatlar esnasında da bu projenin e, farklı boyutlarıyla gündeme geldiğini de Hatırlatalım yani aslında bu süreç her haliyle e, şaibeli bir sürece tekabül ediyor. Elbette bunun birçok yönünü konuşacağız ama e, ben e, tartışmaya girmeden önce e, açık radyo dinleyicileri zaten bunu çok net farkındadır ama şunu hatırlatmak istiyorum. Burada e, bütün konuştuğumuz bizler gazeteciyiz ama bütün konuştuğumuz akademisyenler, uzmanlar şu konuda hemfikir. Yani hep şu argüman söyleniyor ya, e, bunlar havalimanına da karşı, hızlı trene de hı hı. karşı. Burada havalimanına karşı olmak durumu söz konusu değil. Elbette İstanbul'a e, iki havalimanı yetersiz, At Atatürk havalimanı kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor. Burada tartışma konusu olan şey havalimanının yapılıp yapılmaması değil, hı hı. yapılacağı yer konusu. Evet. Bundan... E, Bir, birkaç yıl önce hazırlanan birbiri böyle yüz binlik plan da zaten bu havalimanı öngörülmüştü. Silivri tarafına yapılması planlanıyordu. Ee, ama birden bunun ee, yeri, değiştirildi. yeri değiştirildi. Ve tartışmalar da o saatten sonra başladı. Evet. Çünkü tüm e, sonradan baktık ki tüm bu mega projeler hep birbiriyle entegre. Yani 3. Köprü yolu, bağlantı Hı -hı. yolları, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, İstanbul Mega Kentler. Hakikaten bunların... Geneline baktığında e, çok fazla bir kıyım olacağı e, hissedildi ve bunu uygulamada görmeye başlıyoruz. E, şimdi konularına girelim detaylı. Ben en son e, dün o bölge sakinlerinden biriyle konuştum. 7.24 gece yarılarına kadar kamyonların çalıştığını, iş makinelerinin orada e, oluşan e, madenlerden sonra kalan yapay Hı -hı. göletleri boşaltmak için uğraştığını... Hunharca bir çalışma yapıldığını, gece yarıları ağaçların kesildiğinden ee, bahsetti. İnanılmaz bir çalışma var. Neden? Çünkü bir irade var yani bir e, otorite var ve bu otorite ben yapacağım diyor. Hiçbir şeyi dinlemiyor. Ne yargı kararını dinliyor ne bir akademisyeni dinliyor ne başka sivil toplum örgütüne kulak veriyor ne toplumun sesine kulak veriyor ben bunu yapacağım diyor ve başka hiçbir şey demiyor. Yani 17 Aralık'a sen bahsettin Hı -hı. neler çıktı altından. Hı -hı. E, her şeye rağmen yapıl yapılmaktan bahsediyor. Birazdan E, chat raporuna da gireriz. Onun ne kadar eksik olduğunu, onun da ne gerekçelerle durdurulduğunu. Evet, yani aslında e, bu e, şimdi ikinci bir chat yapılmıştı aslında. İlk chatte İşte bu aslında 70 tane burada sulak alan olduğundan filan bahsediyordu. Aslında ilk chat yani üstü örtülü bir şekilde belki biraz mahcup bir şekilde orada ciddi bir doğa katliamı yapılacağını söylüyordu aslında. Ki o zaman yansıyan hatırladık burası zaten eski madenlerin kapatılmış madenlerin olaydı ama sonradan yüzde 80 küsürünün ormanlık alan olduğu Ortaya, ortaya çıktı. çıktı. Evet. Çünkü görülen fotoğraflarla e, raporda e, çelişkiler var tutarsızlıklar var. Evet. Ve daha sonra ikinci cilde mesela e, bir takım ifadelerin değiştiğine şahit olduk. O e, işte göller uçmuştu birden, e, uçtu birden su birikintisi <gülüyor> haline geldi. Ama e, bugün geldiğimiz noktada e, bunların nasıl doldurulacağı tartışması yapılıyor hala daha yok. Onların içindeki suyun Karadeniz'e boşaltılması <gülüyor> gibi böyle e, zihni sinir e, projeleri e, üzerine. E, konuşuluyor. Yani bun, bunlarla ilgili yine e, çevre mühendisleri odasının ve tabii başka e, yine meslek e, odalarının da e, dahil olduğu işte jeoloji mühendisleri ziraat mühendisleri e, şu anda aklıma Kuş gelemeyecek ornitologlar. E, tabii yani onlar da müdahil oldular bu davaya. Hem e, aslında e, şeyin e, ihalenin iptali için yürüyen bir dava var e, ve daha sonrasında da Ee, yine ÇED iptali için yürüyen e, birkaç tane dava var ve onları da e, yakın zamanda hangi mahkemelerin göreceği ile ilgili bir dağıtım oldu. Yani işte hangi davaya, hangi mahkeme bakacaksa onlar belirlendi. E tabii bu çok kısa da hemen yürüyecek işler değil. Yani bu davalar herhalde bir iki yılı alacaktır. Evet. O kısmı da hemen özetleyeyim dilersen. Bu meslek odalarının açtığı davalarla ilgili işte Ankara'ya gönderildi. Ankara'da yani Hı. bir yetkisizlik tartışması başladı. Daha sonra meslek odalarının açtığı dava yani reddedildi. Siz hani buna müdahil olamazsınız. Yetki tartışmaları vesaire. Son sonuçta e, vatandaşların açtığı dava İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. E ne oldu? E, herkes sevinirken bu sefer jet hızıyla ikinci bir çet hazırlandı. hazırlandı. Yani B planı evet. devreye sokuldu. Yani Yeniden bir dava kazanılsa bu sefer üçüncüsü, dördüncüsü Gelecek. Bunu Antalya'daki his projelerinde e, bu tarz Ali Cengiz olay oyunlarını çok görülüyor ki bu mega proje. Bunun için neler yapılmaz? Yani dört tane yani raflarda bekleyen chat projeleri var. Mahkeme durdurursa ikincisi devreye giriyor. Haydi bütün yargı süreci baştan başlatıyor. Yani yargı eskiden... Çevre olaylarında en büyük kazanım yargı yoluylaydı ama şu anda evet. o kadar güzel bu arkadan dolanılıyor ki. Yani şunu yapmaya bile gerek kalmadı. Yani yargıda çalışan e, yargı personellerini değiştirme bir, bir ara bunu da gördük. Çünkü idare mahkemelerinde özellikle Karadeniz'de e, yargıçların yerleri değiştirildi. Artık buna da gerek yok. Hemen e, hukuk arkadan dolanılıyor. Dolaşılıyor. Çözümlerle bu iş bu iş yürüyor bir şekilde. Evet doğru. Peki ara verelim isterseniz aradan sonra tekrar 3. Havalimanı ile ilgili konuları konuşmaya devam edelim. Sous les combats de ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté désormais ma voix ne dira plus je t'aime désormais moi qui voulais être Ta main Et ces mots que je croyais d'autres, tu les diras dans d'autres bras, désormais je garderai ma porte close, désormais enfermé dans ma solitude. Choses qui parleront toujours de toi 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda 3. Havalimanı ile ilgili son gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Ee, i̇lk yarıda e, ihale sonrasında ve ihaleye e, temel atma e, esnasında olan gelişmeleri ele aldık. Şimdi tabii bu 3. havalimanı ile ilgili olan ilgili en önemli konulardan birisi de aslında bu bunun finansal boyutunun nasıl çözüleceği. 22 milyar euro'dan fazla bir rakamdan bahsediliyor ve bunun nasıl finanse edileceği, buna hazine garantisi altındaki projeler arasında yaralıp yaralmayacağı gibi aslında pek çok soru işareti var. Bununla ilgili de geçtiğimiz aylarda şimdi tabii bu haliyle ve bu çedle uluslararası piyasalardan bu projeye finans kaynağı bulunması. Söz konusu değil. Bununla ilgili yeni bir ihale yapılmıştı ve o ihale sonuçlandı. Ve şu anda bir uluslararası ÇED hazırlığı da var aslında bu 3. Havalimanı projesiyle ilgili. Ve daha sonrasında herhalde bu ÇED ile bir takım işte gelişmiş piyasalarda roadshow'a çıkacaklar, para arayacaklar. Fakat tabii o ÇED'in de yine yani uluslararası piyasaların... E, ...kredi e, akıtabileceği... E, ...efsafta bir çet... ...olacak mı? Tabii o da... E, ...bir muamma. orada Başka bir retorik de yürüyor, yürüyor bu havalimanına karşı çıkanlar. Hı -hı. Gelişmiş ülkelerin... ...işte gelişmiş havayolları şirketlerinin... ...büyük <gülüyor> Avrupa ülkelerinin başta gelen... ...Almanya başta olmak üzere... Hı -hı. E, ...bunların... E, orada, da bir lobi, çıldığı, orada da bir lobi, lobi var yani. Evet, <gülüyor> Havaalanı lobisi. Havaalanı yaptırmam o lobisi. Evet. O da... E, Belli ki bir karşılık buluyor şeyde. Yani Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler, kalkınmasını istemeyenler, dış güçler şeyi. Aha. içeride de bir karşılık maalesef galiba buluyor. E, Musul meselesinin arkasında bile e, gezinin arkasında olanlarla aynı... Öyle miyim? E, aynı işte e, güruhlar hmm. e, diyenler tabii yani bunları... Bütün dünya Türkiye için çalışıyor. Tabii bütün çok... dünya <gülüyor> Türkiye'ye karşı birlik olmuş vaziyette. E, Serkan sen de bu üçüncü havalimanıyla ilgili e, son gelişmeler... E, ya ben aslında neler söylemek istersin. Yani, finansla ilgili sadece şunu Hı -hı. E, söyleyeyim tabii ki senin kadar hakim değilim mevzuya ama e, benim burada gördüğüm en büyük örnek Ilısu barajında. Ilısu barajında da yıllarca yani finans konusunda uluslararası krediler konusunda sorunlar yaşandı, iptal oldu Hı -hı. bir takım e, çevresel gerekçeler nedeniyle. Ne oldu? Sonunda ...hep bundan bahsediyorum. Aslında bu bir anlamda güzel bir şey. İrade, ortaya bir irade koymak bence çok önemli. Hı hı. Bu, bu orada da bir irade konuldu ortaya ve e, buna öz koynaklarla yapıldı. Bence burada da benzer bir model olabilir. Tabii bu bir irade bizim istediğimiz bir şey değil. Keşke başka alanlarda da bu irade, e, bu kararlılık gösterilse de... E, evet. Ekoloji adına da iyi şeyler yapılsa üçüncü köprü konusunda benim e, ekolojik havalimanı. anlamda pardon e, üçüncü havalimanı Hala. için. O kadar e, çok proje var evet. ki karışıyor hepsi bir evet, bir bir Aslında birbiriyle bağlantılı. <gülüyor> bağlantılı. E, üçüncü havalimanı ile ilgili de söyleyeceğim ekolojik anlamda e, nasıl e, şöyle bir resmin geneline baktıysam fazla detaylarda boğulmaya gerek yok Hı -hı. aslında. Bunun e, yapılacağı yerle ilgili tartışma var. ...yapılması konusunda da... ...velev ki oraya yapıldı... ...ağaçlar kesildi, yollar yapıldı... ...burada bir e, İstanbul Üniversitesi'nden... ...Profesör e, Sedat Ayanoğlu'nu... E, ...anmak istiyorum... Hı hı. ...sürekli ondan ben fikir alırım... E, ...görüş alırım haberlerimde... Evet. ...şunu söyler... E, ...ağaçlar kesilebilir... ...bir yatırım yapılabilir... ...elbette yani orman orada bir bölümü kesilebilir... ...oraya yollar da yapılabilir... ...ama en büyük tehlike... Hakikaten en korkunç tehlike bunu üç, ikinci köprüde yaşadık. Orada hı hı. ikinci köprü yapıldıktan sonra koca bir Sultanbeyli gibi bir neredeyse Anadolu'da bir şehirden büyük e, birkaç şehrin toplamı kadar bir ilçe oluştu. En büyük tehlike bu aslında orada yeni yapılaşmaya açacağı yeni, yeni yerleşimlere açıl, açılması söz konusu. Yoksa oradaki yani te, geçmişte yapılanlar gelecekte ne olacağına dair bizde hepimizde bir fikir oluşuyor. Yani burada dünyanın başka yerlerinde de var ormanlıkların içerisine yapılan bu tarz havalimanı başka yatırımlar da var. Ama e, geçmişte burada yapılanlar bu rant tartışmaları bizde maalesef hepimizde ilerisi için... E, Akıllarımıza bir tedirginlik yaratıyor. Evet. Yani bir korku bırakıyor. Bir bunu... bütün, müc bütün mücadelemiz de bu. Ben burada Kuzey Ormanları savunmasını da e, anmak istiyorum. Hakikaten evet. gezi sürecinden sonra çok ciddi bir mücadeleye girdiler. Kesinlikle. Yani e, çok farklı kesimden insanlar burada e, çok ciddi bir e, mücadele içerisindeler. Ve bu tehlikenin farkındalar. Kamuoyunda farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Konusunda Canla evet, başla mücadele çok ediyorlar. Çok Herkesin daha fazla katılması lazım bu mücadeleye. Sonuçta ne için mücadele ediliyor? Oradaki bizim en doğal yaşam kaynağımız olan e, ormanlar için, oradaki suyumuz için. Çünkü o, İstanbul artık hep bunu söylüyorum. Ekolojik sınırlarını çoktan doldurdu. Daha fazla yapıya, daha fazla mega kente, gökdelenlere Ki ihtiyacımız tartışıyoruz, yok. Yani şey tartışıyoruz, susuzluğu tartıştığımız bir anda... E, ...bu doğal varlıkların, doğal şeylerin... E, ...daha büyük bir baskı altına alınması... E, Hiç şüphesiz Kanal İstanbul'la, 3. Köprü'yle, 3. Havalimanı'yla işte 16 milyon ekolojik eşikse nüfus olarak 25'e taşındığını düşünün. Ee, yaşanmaz bir hale alacak ki senin önceki yorumuna da katılıyorum. Bunlar bir ulaşım projesi değil büyük ölçüde bir imar ve rant projesi. Yani Aynen Kanal öyle, İstanbul evet. projesini çok, bize sunulan o illüstrasyonu bir gözünüzün önüne getirin. Evet. Ee, iste, kanaldan daha çok Manhattan gibi <gülüyor> arkada gökdelenleri şey, evet. görülüyor. Kesinlikle bunu bizim bilinçaltımıza yerleştiriyorlar. Yani oraya evet. yapılacak asıl şey kanal değil. Ee, kanal manzaralı evler, evet. gökdelenler. Daha ortada yok yani yani sadece Kanal İstanbul'un adından bahsediyorken. Ee, bir takım konut projeleri e, işte Kanal İstanbul e, manzaralı olacak. İşte Kanal evet, İstanbul'a çok... <gülüyor> şu kadar mesafede projemiz falan gibi. Evlak ilanları evet, var. Evet, Arsa ilanları evet, var. Bunu bir PR çok reklam malzemesi olarak kullanan e, bir takım gayrimenkul şirketleri de oldu. Aslında bu işin tabii ki biz yani gönül ister ki e, bu proje e, ekolojik bir takım kaygılar e, sebebiyle yapılmasın. Yani yapımından bu sebeplerle vazgeçilsin. Ama Senin verdiğin Ilı Su Barajı örneği çok önemli. Aslında kamuoyunda yeterince gündeme gelmeyen böyle başka bir proje daha var. Ali Ağa da Sokar'ın Azeri Enerji şirketinin aslında başka bir şirkete verilmiş. Orada jeotermal tesisi yapmak üzere verilmiş bir lisansı tamamen hukuksuz bir şekilde oraya büyük bir kömürlü termik santral ve rafineri yapma E, projesi var ve bu e, projenin de yine e, finansmanı ile ilgili olarak e, çeşitli girişimlerde bulunuldu. E, Avrupa İmar ve e, Kalkınma Bankası ile Dünya Bankası'nın e, finans kuruluşu IFC ile e, ilişkilere geçildi ve e, bu projenin durdurulması gerektiği orada da yine aynı şekilde e, açılmış davalar var. E, son derece hukuksuz bir şekilde bu projelerin buraya e, yapılmak istendiği ile ilgili ve şu anda e, bu finans kurulu Bu projeye, yani Sokar'ın bu projelerine para vermekten vazgeçti. Yani aslında biraz iş para konusunda sıkıştırınca işler biraz bizim istediğimiz yönde ilerliyor. Evet, çevre hareketlerin biraz kaderi de budur. Şimdi bu evet. mücadeleler ne zaman başarılı olur diye hep sorulur. Davalar açılır, protestolar yapılır, işte yasama, lobi yapılır, bir sürü faaliyet yapılır. Sonunda ya yani bunlar etkisi de demek istemiyorum ama e, ekonomik konjonktür veya siyasal konjonktür bu yerel olabilir, ulusal hı hı. olabilir, uluslararası olabilir ya da bölgesel olabilir. Avrupa Birliği dahil olur. E, bir savaş çıkar, bir kriz olur, bir ekonomik kriz olur. Böyle büyük projelerin e, durdurulmasında bu şeylere de çalışmak, bu yollara da e, referans vermek, atıfta bulunmak çok önemli. İşte ulusu dedik. Evet. E, nükleer projesi. Yine çünkü, aynı nükleer şekilde. Projesi, nükleer projesi de finansal kaynak bulmak zorlaştığında. Çevre hareketleri bunun e, tamamlayıcısı oluyor değil mi ya da oraya işaret ediyor. Hı hı. Ama her zaman e, mücadele sahada kazanılmıyor. Bazen de rüzgar yardım ediyor. Evet. E, konjonktür yardım ediyor. Bazen de etmiyor. E tabii yani öte yandan şimdi yine e, gelen bu tepkiler üzerine... ...bunların biz altında yatan sebebi... ...biliyoruz yani... ...uluslararası piyasalardan para bulunamayacağı için... ...bir takım projelere hazine garantisi getirildi... ...yani bunun herkes ne olduğunu... ...kamuoyunda biliyor ama... ...yani hazine garantisini... ...kaç projeye, kaç milyar kadar dolara kadar getirebilirsiniz... ...yani... ...ben o da başka bir krizi... ...tetikleyecektir mi? aynı şekilde... ...yani Türkiye'nin bu 10-12 yılda... ...getirdiği bir şekilde... ...mali disiplini yerle bir edecek... Ee, ...yani başka ekonomide başka deliklere e, sebep olacak... ...başka bir takım tahribatlar yaratacak e, meseleler bunlar. Yani biz herhalde e, Açık Radyo'da ve e, bulunduğumuz platformlarda... ...daha bu uzun projeleri süre e, uzun süre konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. E, i̇sterseniz biraz da gündemdeki diğer konulara geçelim. E, şimdi tekrardan e, Türkiye'nin gündemine böyle zaman zaman... E, ...geliveren bir GDO sorunumuz var bizim... Yani ha tamam işte tam çözüldü bu mesele GDO'dan kurtulduk derken işte böyle altı ayda bir bir yılda bir tekrardan bu GDO meselesi bizim önümüze geliyor. Bu konuyla ilgili yine geçen hafta laboratuvarlarda analiz yapılmayacağıyla ilgili bir haber çıktı. Ben onu duymadım. Ee, bu lavroter Hı. meselesi de şu Şimdi nasıl hortladı ee, Bir bebek mamasında rastlandı evet. ya. Halbuki yasak olmaması gerekiyor Sonra bir 29 Mayıs'ta e, Yönetmelik değiştirildi Yönetmelikte değişen şey şuydu Binde 9 oranında buna rastlanırsa Buna bulaşıklık deniliyor e, Hı -hı. Ve bu normal Kabul ediliyor e, Şimdi laboratuvar kısmı bununla Çok alakalı e, Türkiye'de mevcut Bir üründe GDO olup olmamasının tespiti konusunda laboratuvar sayısı bir elin parmakları kadar ancak var. Ee, dolayısıyla çok sınırlı. GDO'yu tespit ettiniz bunun içindeki binde oranını tespit edecek bir ya da iki tane. Binlerce hmm. üründen bahsediyoruz. Yani ithal edilen e, yüzlerce, yüzlerce gıdadan e, yemden bahsediyoruz. Evet. Yani GDO olma ihtimali yüksek çok fazla ürün var. Bundan nasıl kurtulacağız? Bunu nasıl? Bir kere en başta yani e, bir mevzuat getiriyoruz. Bu mevzuatın altyapısı yok. Yani e, sırft memada rastlanan şeyin şey. tartışılmasın diye. Başka bir e, bir fındık ezmesinde de Hı -hı. E, buna rastlanıldı. Yine başka evet. bir tespit evet. edilen konuda da e, davalık yürüyen bir süreç var. Şirket isimlerini vermedim burada ama evet. e, şu var. Bak, hakikaten burada da resmin geneline baktığınızda bir kere bundan kurtuluş yok. Hayatımızda insanlar olarak yani ben de bilgi edindikçe e, paranoyaya bağlıyorum. Hı hı. Çünkü neden? Yani anneannelerimizden kalan evimizde bir kavanozun içerisinde tohum olsa bile... bunu eksek bile bu üründen beslenmeye kalksak... ...yan bahçenizdeki sizin ekilmiş GDO'lu bir e, tohum tozlaşma yoluyla bahçenize bulaşabiliyor. Evet. Yani bundan... Kurtulmak bir kere mümkün değil bireyler olarak ama asgari seviyede yani en az minimum seviyede şey yapmamız lazım yani organik ürünlere yönelmemiz lazım işte bununla ilgili işte bir takım organik pazarlar açılıyor bir takım projeler var bunlara yönelmemiz lazım. Ve tabii burada onun yanında şimdi bu arazi toplulaştırması meselesiyle ilgili de bir takım tartışmalar var ama esas mesele tabii ki bu küçük aile çiftçiliğinin çay şey olması yavaş yavaş tasfiri e, yani bun, bunun aslında desteklenmesi e, meselesi ve e, yerli tohum kullanımı yani bundan 50-60 yıl önce Türkiye'de buğdayda özellikle %100 e, yerli tohum kullanılırken bugün %5-6 seviyelerine düşmüş ve burada bir not daha söyleyeyim yani Türkiye'de GDO yasaktı şuydu buydu tartışmaları ...yapılıyor ama öte yandan yem serbest... ...yani evet. o yemle beslenen hayvanların ürünleri... ...etiketlenmeden... ...Türkiye'de yani raflarda yer alıyor... ...peynirleri, yumurtayı Hayır. vesaire Etini, bunlarda hepsinde tabii, var... ...bütün yani ...biz bundan dağlarda. nasıl kurtulacağımızı bilemiyorken... Devlet otoritesi daha da bu olayı körüklüyor. Halbuki bize daha da yardımcı olan mevzuatlar çıkartması lazım. Altyapısı olmayan tamamen boş bizim bireylerin lehlerine mevzuatlar çıkarmaması gerekiyor. Yani biz Sona'da bir ay önce 301 kişiyi kaybettik. E, dün yine e, Şırnak'ta e, üç kişi e, yani e, bir ay önce e, böyle bir e, facia yaşamışken bununla ilgili çalışmayı hızlandırmıyorken ki kaçak bir malenmiş e, üstelik kaçak mı yani insan hayatının her aşamada ne kadar e, ucuz ve değersizleştirildiğini gösteren bir takım e, gelişmeler bunlar. Ee, şimdi vaktimiz daralıyor. Boris senin e, duyurmak istediğin e, bizim eski e, geleneklerimizden evet, e, son çıkan göz e, ettik uzun süre kitaplardan evet bahsedelim. İki tane yeşil kitabımız var. Biri BGST yayınlarından politik ekoloji grubunun çevirdiği Ye yeşil iktisattı kitabı. E, Roman Hahnel'in kitabı. Ekolojik krize karşı koymak. E, bunu dinleyicilerimize tavsiye Hı -hı. ederiz. Evet. İkincisi de h o kitaptan çıkan kurşunlu benzinin gizli tarihi. Hmm. Jamie Lincoln Kitman'ın yazdığı çevrilen bir kitap. Çok yeni değil mi çok bu kitap? Çok yeni. De, çok ilginç. Bilmediğim bir şey ben de yeni öğrendim. Ee, aslında benzinde kurşun yokmuş. Şirketler kârlarını arttırmak için içine e, hmm. 70 yıl kadar benzin karıştırmışlar. Ondan sonra kurşunsuza dönülmüş. Hmm. Ama tabii bu bir arada... Bir nevi GDO yani. Evet, bir nevi GDO. <gülüyor> milyonlarca e, toprak, hava, insan e, etkilendi. E, ondan sonra bize kurşunsuz benzin diye tekrar... Yutturdular şey, arındırıyoruz diye evet, yani. Entezam bir diye. bilgi bu. İlginç bir kitap, herkese tavsiye edersin. Bunları ederiz. da dinleyicilerimize haberdar etmiş olduk. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji.